Meccan aşama 23. Kureyş, Abu Talib'den Muhammed'i onlar hakkında durdurmasını istedi ve onun emrinde ısrar ettiğinde onu terk etti, onu korudu ve onu destekledi.